Bilindiği gibi Ambroise Paré 1500 yıllık bir aradan sonra celseden beri ilk kez bir damarı hemen o anda bağlamıştır. Dupütrende kalın bir beyin tabakasından geçerek bir çıbanı deşmiştir. Gensol ise çene kemiğini kesip çıkarmıştır. Ama bunların hiçbiri bu işleri yaparken Mutlaka ki parmaklarının arasında neşteriyle İpolit'e yaklaşan Şarl Bovary kadar heyecanlı değildiler. Ne yürekleri onunki kadar çarpıyor, ne elleri onun kadar titriyor, ne zihinleri onunki kadar meşguldü. Kıyıda bir masanın üzerinde tıpkı hastanelerde olduğu gibi bir yığın sargı, mumlu iplikler, bir sürü gazlı bez, Yani eczacının dükkanında ne kadar gazlı bez varsa hepsi görünmekteydi. Sabahtan beri bütün bu hazırlıkları yapmış olan Hume'ydi. Çevredekilerin gözlerini kamaştırmak için olduğu kadar kendini de aldatmak için yapmıştı bunu. Şal deriyi deldi. Sert bir çatırtı duyuldu. Kasın ucu kesilmiş, ameliyat bitmişti. İpolit'in şaşkınlığına son yoktu. Öpmek için Şarl Bavari'nin ellerine sarılıyordu. Eczacı hadi sakin ol bakayım diyordu. Doktora gönül borcunu sonra ödersin. Sonra aşağıya inerek avluda bekleyen Beşat'ı meraklıya ameliyatın sonucunu anlattı. Bunlar da İpolit'in hiç toparlamadan yürüyerek gelmesini bekliyorlardı. Sonra Şahal hastasını o makine gibi şeyin içine yerleştirdi, evine döndü. Evde Emma heyecan içinde kendisini kapının önünde bekliyordu. Kocasının boynuna sarıldı, sofraya oturdular. Şahal tıka basa yemek yedi. Yemeğin sonunda da bir fincan kahve içmek bile istedi. Oysa böyle bir hovardalığı sadece pazar günleri, Evde konuk varken yapardı. Gece sohbetlerle, ortaklaşa düşlerle dolu olarak çok güzel geçti. İleride edinecekleri servetten, evlerinde yapacakları değişiklikten söz ettiler. Şahal, ününün yayıldığını, rahatının arttığını, karısının hep kendisini sevdiğini görür gibi oluyordu. Emma ise daha iyi daha esenlikli yeni bir duygu içinde ferahlamaktan, kendisini seven bu zavallı çocuğa karşı sonunda azıcık sevgi duyabilmekten dolayı mutluydu. Bir an için aklına Rudolf geldi ama sonra gözlerini yine şarla çevirdi. Dişlerinin o kadar çirkin olmadığını bile fark etti. Karı koca yatağa girmişlerdi ki Hume aşçı kadına aldırmaksızın birden ulaşmıştı. Odadan içeri giriverdi. Elinde yeni yazılmış bir sayfa kağıt tutuyordu. Fanal de Rouen gazetesine gönderici reklam yazısıydı bu. Okusunlar diye getirmişti onlara. Şal Bovary, siz kendiniz okuyuverin dedi. O da okumaya başladı. Avrupa'nın bir bölümünü hala örümcek ağ gibi kaplayan köhne inançlara karşın bilginin nuru, köylerimize de girmeye başlamıştır. Bu cümleden olarak küçük Yonville kasabamız geçen salı günü aynı zamanda yüksek bir hayırseverlik hareketi olan bir cerrahlık deneyine sahne olmuştur. En seçkin doktorlarımızdan biri olan Bay Şarl Bovary'i heyecandan boğulacak gibi olan Şarl yok bu kadar da fazla doğrusu diyordu. Yok canım hiç de değil ne demek yani? Bir topalı ameliyat etmiş. Tıbbi terimi koymadım da topal dedim sadece. Malum ya gazeteyi okuyan herkes anlamaz bunu. Belki öyle ki büyük yığınlar Şarl orası öyle devam edin dedi. Eczacı biraz geriden okumaya devam etti. En seçkin doktorlarımızdan biri olan Bay Şarl Bovary bir topalı Ameliyat etmiştir. Adı Hippoly Tutel olan bu adam 25 yıldan beri talimhane meydanında Bayan Lefrançois'nın sahibi olduğu Lion Dorhan'ın da seyislik yapmaktadır. Bu girişiminin yeniliği, hastaya gösterilen ilgi, halkı öylesine sarmıştı ki ameliyatın yapılacağı binanın önünde oldukça büyük bir kalabalık birikmişti. Zaten ameliyatta çok iyi geçmiş, derinin üzerinde beliren birkaç damla kan, hastayı toparlatan o dik başlı adelenin nihayet bilimin çabaları altında yola geldiğini göstermiştir. İşin dikkate değer yanı şudur ki, bunu da gözümüzle gördüğümüz için söylüyoruz, hasta en ufak bir acı bile duymamıştır. Durumda şimdilik merak edilecek hiçbir şey yoktur. Her şey nekaat devresinin kısa süreceğini göstermektedir. Üstelik belki de köyümüzün gelecek bayramında bizim İpolit'i şen bir arkadaş topluluğu ortasında neşeli neşeli dans ederken görmemiz böylece adam akıllı iyileştiğine herkese gösterdiğine tanık olmamız da mümkün olacaktır. Şu halde cömert yürekli bilginleri ne kadar övsek azdır. Bu yorulmak bilmez insanlar geceli gündüzlü çalışarak insanlığı acıdan kurtarmaya, daha iyi günlere kavuşturmaya çalışmaktadırlar. Bu koşullar altında körlerin görmeye, topalların yürümeye başlayacakları günün yakın olduğunu söylemekte hata yoktur. Eskiden softaların cennetliklere vaat ettiğini şimdi bilim bütün insanlar için yerine getirmektedir. Bu çok dikkate değer tedavi olayının diğer ayrıntılarını da okuyucularımıza bildirmekten geri durmayacağız. Ama bütün bu yazılanlar 5 gün sonra bayan Lefrançois'ın şaşkın şaşkın bağırarak koşup eve gelmesini önleyemedi. Kadıncağız yetişin ölüyorum aklım başımdan gitti diye çığlıklar atıyordu. Charles hemen Lyon hanına koştu. Eczacı da onun başı açık alandan geçtiğini görünce eczaneyi bırakıp dışarıya fırladı. Soluk solağa kıpkırmızı saygı içinde o da çıka geldi. Merdivenden çıkan herkese nesi var bizim hastanın diye soruyordu. Hasta ise korkunç biçimde kıvranıyordu. Öyle ki bacağının içinde bulunduğu o acayip makineyle çökertircesine duvara küt küt vuruyordu bacağın duruşunu bozmamak için büyük bir dikkatle kutu çıkartıldı o zaman da ortaya korkunç bir manzara çıktı ayak öylesine şişmişti ki biçimi bozulmuştu sanki derinin her yanı çatlayacaktı neredeyse ayrıca derinin üzerinde o acayip makinenin yol açtığı bazı bereler vardı Hipolit daha önce de bu makine ayağımı acıtıyor diye sızlanmıştı ama aldıran olmamıştı. Sonunda onun büsbütün haksız olmadığını kabul etmek gerekti. Hasta da birkaç saat kendi haline bırakıldı. Şiş biraz iner inmez iki bilgin bacağı yine aygıtın içine yerleştirmeyi uygun buldular. Üstelik işleri çabuklaştırmak için kutunun vidalarını daha da sıkıştırdılar. En sonunda üç gün sonra artık İpolit'in dayanacak hali kalmadığı için kutuyu bir daha çıkardılar. Gördükleri sonuçtan dolayı da çok büyük bir şaşkınlığa kapıldılar. Bacağın üstünü mor bir şişkinlik kaplamıştı. Yer yer kabarcıklar vardı. Bunlardan da kara bir sıvı sızmaktaydı. İşler sarpa sarıyordu. İpolit'in canı sıkılmaya başladığından Le ana biraz oyalansın diye onu mutfağın yanındaki küçük odaya yerleştirdi. Her gün bu odada yemek yiyen Bine, İpolit'le böyle burun burnu olmaktan acı acı sızlandı. Bunun üzerine İpolit'i götürüp bilardo salonuna yatırdılar. Burada kalın yorganlar altında inliyordu zavallı, yüzü sapsarıydı, sakalı uzamış, gözleri çukura kaçmıştı. Zaman zaman sineklerin üşüştüğü kirli yastığın üzerinde terli başını sağa sola çeviriyordu. Emma de gelip onu yokluyordu. Şişin üzerine konulacak lapalar için bezler getiriyor, zavallıyı avutuyor, yüreklendiriyordu. Hippolyt, Hele kasaba pazarının kurulduğu günler hiç yalnız kaldığı yoktu. Çevresindeki köylüler bilardo oynuyor, istekalarla cebelleşiyor, içki içip şarkı söyleyerek bağırışıyorlardı. Arada bir zavallının omzuna vurarak, ee nasılsın bakalım diye soruyorlardı. Pek de iyi değilsin galiba ama suç sende, şöyle yapmak gerek, böyle yapmak gerek sonra ona kendi kullandıklarından başka ilaçlar iyileşen insanların başlarından geçenleri anlatıyor sonunda da teselli olsun diye ekliyorlardı kendini fazla dinliyorsun sen azizim kalksana şu yataktan krallar gibi yan gelip yatıyorsun ama pis pis de kokuyorsun ha koca herif gerçekten de kangren ilerledikçe ilerliyordu şarl Bavari bile Hastaydı bu yüzden Her saat her dakika Çıka geliyordu Hipolit korku dolu gözlerle Ona bakıyor hıçkıra hıçkıra Ne zaman iyileşeceğim Doktor diye kekeliyordu Kurtarın beni ne olur Ne olur Ne talihsiz başım varmış Ulu tanrım Ne talihsiz başım varmış Doktor da her seferinde Perhize devam et diyerek Çıkıp gidiyordu Lefrançois anaysa sen ona aldırma oğlum diyordu. Az mı işkence ettiler sana? Al bakayım şunu da ye. Sonra ona bir kase dolusu et suyu, bir dilim but, bir parça domuz pastırması, üstelik kimi zamanda birkaç kadeh veriyordu. Ama Hippolit bunları dudağını götürmeye cesaret edemiyordu. Rahip Burnison hastanın ağırlaştığını duyunca Gelip kendisini görmek için haber yolladı. Söze önce hastalandığı için ona acıdığını söylemekle başladı. Sonra sevinmelisin buna, Tanrı böyle istiyor çünkü dedi. Bu fırsattan yararlan bari de Tanrı ile aranı düzelt.